Ramiyet Allah ve Rasulü Hocası. Fakat faza faza âzıma. Ama bâr, fâstâl hadît, kelam Allah ve xeyr al-hedîh eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Fâşır al-umur muhtetatı ha ve kül Değerli kardeşlerim. Bu hafta Siyer'de yeni bir konu var. Kureyş, Kureyş kabilesinin toplanıp müzakere etmeleri ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanlık ederek, husumet besleyerek eza, cefa merhalesinin, sıkıntı merhalesinin başlangıcı. Konumuz bu. Konuya geçmeden önce şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu siyer sohbeti, dersi sadece tarihsel bir bilgi değil. Belki de bu tarzdaki bir ders benden kaynaklanmıyor. Önce Allah Azze ve Celle'nin lütfu sonra da bu müellifin terkibinden kaynaklanıyor. Biz sadece naklediyoruz. Hem tarihsel bir bilgi veriyor hem tevhid, hem ahlak, hem de İslam'ın genel hükümleriyle ilgili her konuda bahsediyor. Onun için çok önemli. Yani sadece e, az önce ifade ettiğim gibi konuları anlatıp geçme tarihsel bir bilgi değil. Elhamdülillah. Ben bunu okuyarak e, ve size gücüm hizmetinde açıklayarak e, az çok fark ediyorum inşallah siz de fark etmişsinizdir. Yani birçok konuyu beraberinde getiriyor. İleride de öyle olacak. Ali Sıratu vesselam yaşantısı demek A'dan Z'ye her şeysini her şeyisini ortaya koymak, onu öğrenmek demek. Onun için çok önemli. Siyer derslerimizin başında da söylediğimiz gibi sohbetlerimizin başında siyer konusu gerçekten çok önemli. Yani siyeri Ali Sıratu vesselam'ın hayatını anlamak demek. İslam'ı anlamakla eşdeğer gibi bir şey. Bu cihetten bunu şey yapmamak lazım. Basit görmek gerekiyor. Evet. Şimdi dedik ya, Kureyş'in müzakere merhalesindeyiz. Ve aleyhissalâtu Vesselama ve ashabına eziyet merhalesinde. Bu dönemden bahsedeceğiz. Nebi aleyhissalâtu Vesselam Allah azze ve celle'nin emrine boyun eğerek daveti açıktan yaptı ve bunun neticesinde de gözler aleyhissalâtu vesselâm'a çevrildi ve onun ashabına ve Kureyş'in ne kadar şerli güçleri, kuvvetleri varsa onlar hareketlenmeye başladı. Bu yapılan davet ve çağrıya karşı hak davete karşı bütün şerf güçleri ayaklanmaya, hareket etmeye başladılar. Bu esnada kardeşlerim, Fussulet Sûreti'nin ayetleri iniyor. Fussulet Sûreti. Hamîm <hâmin> tenzîlüm minel <rahmanel> Rahim rahîm <hâmin> Hamîm, <hâmin> harf-ı mukatta harfleri. Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Kitabun fussulet ayatü Kur'an'ın arabiyyen liqami yalemun. Öyle bir kitap ki ayetleri açıklanmıştır. Yani böyle tafsinatlı bir şekilde. Arapça bir Kur'an olarak ve liqami yalemun. Bilen bir kavim için, bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklandı diyor. Beşira ve nedira. Hem müjdeleyici hem de uyarıcı. Yani korkutucu manada. Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman genelde müjde arkasından da bir korkutma imzar zikredilir. Cennetten bahsedilir ve cehennemden bahsedilir. فَاَرَدَ اَكْتَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Ve onların çoğu yüz çevirdiler onlar işitmezler, dinlemezler. Ayet-i kerimesi bunun neticesinde yürütü. E, imzal oldu. Ebu şey, İbni İshak'ın haber verdiğine göre e, Hasan bir senetle Utbe bin Rabiyah adındaki bir adam bu o zaman Kureyş'in efendilerinden biri, Seyyid. Ee, Kureyş bir gün meclisinde yani Kureyş kavmi ileri gelince mecliste oturma yerlerinde. Otururken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da mescitte, yani mescide haram kastediliyor, tek başına iken e, diyor ki bu adam ey Kureyş topluluğu ben diyor Muhammed'e gitsem ve onunla konuşsam ve ona bir takım şeyleri bu yani yaptıkları davetten e, bahsediyor Allah-u Alem. Yani bir takım işler arz etsem daha doğrusu e, yani ona bir takım şeyler sunsam belki diyor kabul eder ve biz de diyor ona e, ne isterse e, itaat ederiz, yerine getiririz ve bizim bizden diyor elini çeker. Yani bizim inancımızdan, ilahlarımızdan elini çeker diyor. Onunla konuşayım mı ne dersiniz diye Kureyşle istişare ediyor, müzakere ediyor. Onlar da diyorlar ki, tabii ki ne demek? Ey Ebu Velid diyela, diyorlar. Tabii ki git ve onunla konuş. Utbe kalkıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve diyor ki, ey kardeşimin oğlu, muhakkak ki sen bizim aramızda nesep ve soy sahibisin. Yani soylu bir kimsesin. Asil bir kimsesin. Akrabaların içerisinde asil bir kimsesin. Saygın bir yerin var. Sen diyor, bu kavme, yani senin kavmine, senin aşiretine çok büyük bir iş getirdin. Yani bir bela getirdin demek istiyor. İslam'ı e, getirmekle, davet etmekle büyük bir iş getirdin. Onların cemaatlerini, onların topluluklarını böldün, aralarını ayırdın. Onların ileri gelenlerini küçümsedin. Yani bu müşriklerin ileri gelenleri. Tabiri uygunsa, günümüz tabirle kodamanlarını küçük düşürdün diyor. Evet. Onların ilahlarını, yani Kureyş'in ilahlarını ve dinlerini ise ayıpladın. Böyle bir büyük bir iş getirdin diyor. Ve babalarından geçen şeyleri, atalarından kalma şeyleri inkar ettin. Dinle beni diyor, sana bir takım şeyler sunacağım, arz edeceğim. Belki sen onların bir kısmını kabul edersin diyor. Aleyhisselatü Vesselam da söyle diyor ey Ebu Velid diyor. söyle seni dinleyeceğim diyor. O da diyor ki sen diyor eğer Ebu Velid Aleyhisselatü Vesselam'a eğer diyor mal istiyorsan yani bu söylediğin şeyler bu yaptığın işler bu İslam davetin yani mal elde etmek için ise zengin olmak için ise biz diyor mallarımızı senin için toplarız ve sen bizim aramızda en zengin kimse olursun diyor. Eğer yok sen şeref sahibi olmak istiyorsan, üstün bir konuma, mevkiye gelmek istiyorsan seni seni de bizim üzerimize en şerefli kimse yapar. Ve sensiz sen olmaksızın hiçbir şekilde bir şeye de karar vermeyiz. Sen böyle şerefli bir insan olursun. Üstün bir insan olursun bizim yanımızda. Eğer bunu istiyorsan, eğer mülk sahibi olmak istiyorsan, seni bizim üzerimize malik yaparız diyorlar. Eğer sen diyor, sana gelen bu vahiy, bu din dediğin şey, bu görüşün, senin defedemediğin bir hastalıksa, bir hastalıksa biz Doktorları arayalım, doktor aramaya çıkalım ve bu hususta da bütün mallarımızı sarf etmeye hazırız diyor. Seni tedavi etsin. Yani öyle bir adam bulalım ki doktor, seni tedavi etsin. Yani yeter ki bu davandan vazgeç demek istiyorlar. Evet. Bu kıssanın bir başka rivayetinde, bu konuşmanın benzeri geçtiğinde... Adam ifadesini bitirdiğinde bu Velid Aleyhisselatü Vesselam'dan secde suresinin, secde suresinin ayetleri sadır oluyor. Kur'an okuyor bakın. Yani bütün bu konuşmaların neticesinde Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı ne? Kur'an okuma. Yani tabi bizim anladığımız manada değil yani şu anda bizden birisi Kur'an okusa genelimiz çok fazla şey anlamaz. Manasını bilmiyor çünkü. Onlar anlıyorlardı. Çok iyi idrak ediyorlardı. Kur'an okuyor. Yani onlara işte o Füssület suresinin ayetlerini okuyor. O Ebu Velid'e. Bir başka rivayette diyor ki bu Ebu Velid bir başka rivayette sen cemaatimizin yani topluluğumuzun arasını ayırdın, böldün, parçaladın. İşimizi paramparça ettin. Dinimizi ayıpladın ve arabın içerisinde bizi küçük düşürdün. Ayıpladın. Yani ayıpları ortaya çıkardın. Hatta öyle bir şey oldu ki Kureyş'in içerisinde bir sihirbaz var denmeye, konuşulmaya, böyle laflar uçuşmaya başladı diyor. Yahut da kahin, bir kahin çıkmış denmeye başladı diyor. Ve biz diyor birbirimizi nihayet böyle yok edinceye kadar birbirimize kılıçlarla karşı çıkmaya başladık. Yani biz birbirimize düştük diyor Ebu Velid. Eğer sen diyor Kureyş'in zengini olmak istiyorsan biz mallarımızı toplarız, senle Kureyş'in zengini yaparız. Yok sen, bak burada da başka bir ifade sen yani nikah sen evlenme düşkünüyorsan sana diyor Kureyş'in, Kureyş içerisinde diledin kızı sana veririz, seni onunla evlendiririz diyorlar. Yani senin muradın buysa tamam o kadınla da evlendiririz, istediğin kadınla evlendir evlenebilirsin diyorlar. Nihayetinde Ebu Velid bu konuşmaları bitirdikten sonra aleyhissalatu vesselam işte bu Fussule suresinin ayetlerini okumaya başlıyor. Tekrar söylüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzilum minerrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmedi. Kitabın füssület ayatuhu Kur'anen arabiyyen liqami alemu. Ayetleri, Arapça bir Kur'an olarak, Arapça okunan bir Kur'an olarak, bilen bir kavim için açıklanmıştır. Beşiren ve neziren müjdeleyici ve uyarıcı. Faraday Onların çoğu yüz çevirdi ve onlar dinlemezler. Ya kalı o ekinne. Dediler ki kalplerimizde bir perde var. Mimma teduona ilayhi. Mimma teduona Senin davet ettiğin, yani bu İslam davetine karşı bizim kalplerimiz perdelidir diyor. Bir örtü var diyorlar. Ve fi adanına vakrın. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Yani bir sağlık var. Senin dediğini anlamıyoruz. Aslında anlamamazlıktan geliyorlar. Ve min beynina ve beynike hicab. Senin aranda bir örtü var. Bir engel var. Fe'amel inna amilun. Sen amel et, biz de amel edeceğiz. Biz de yapacağız. Kul innema beşerum. Kul innema beşerun middikum. De ki ben sizin gibi bir bir beşerim. Yuhâ ileyhi ennemâ ilâkum ilâhum vâhid. Bana ancak sizin tek bir ilah, sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Festaqîmû ileyhi ve staghifirû. Ona yönelin. Ona karşı istikamet üzere olun ve ona istiğfar edin. Ve veylül lil müşrikiyün. Müşriklere yazıklar olsun. Ellezîne lâ yüttûne zekâta vehüm bil âhiretü kafirûn. Onlar, zekatı vermezler ve ahireti de inkar ederler. İşte bu ayetler sadır oluyor. O tipe bunları şöyle elin arkaya yaslayarak dinliyor oturarak. Bir rivayette bu suredeki fe in aradu fa kul eğer yüz çevirirlerse de ki fa kul anzertekum saiqatan mit tesaiqati Ben sizi At ve Semut kayminin kasırgasıyla uyarıyorum. Yani onların başına gelen musibet sizin başınıza da gelebilir. Bununla uyarıyorum dediği zaman Utbe bu adam hemen kendisini tutuyor, şey alisnatinin ağzını tutuyor ve şiir söylüyor ve hemen kalkıp Kureyş'in yanına geliyor. Diyor ki, Allah'a yemin ederim ki diyor, Ede, e, Kureyşler diyorlar ki, e, Allah'a yemin olsun ki bu Utbe gittiği yüzden başka bir yüzle geliyor diyor. Yani yüzü değişmiş bir vaziyette geliyor diyor. Utbe onlarla beraber oturduğu zaman, onların yanına oturduğu zaman, onlar diyorlar ki Utbe'ye, nedir yani? Arkanda sakladığın ne? Getirdiğin, bize getirdiğin şey ne? Yani sendeki bu değişiklik ne? değişiklik neden, nedendir diye soruyorlar ve diyor ki benim görüşüm diyor, ben diyor, e, öyle bir sözü işittim ki vallahi diyor bunun bir benzerini işitmedim. Fussule suresinin ayetleri bundan önce ben, bunun benzeri bir sözü işitmedim. O ne bir sihir, ne bir şiir, ne de bir kehanet hiçbiri değil bunların diyor. Ey Kureyş topluluğu bana itaat edin ve bu şeyleri bana bırakın diyor. Eğer size diyor, yani Araplara bir musibet isabet edecek olursa, o adam, yani Peygamber Aleyhisselatü kast kastediyor, başkalarına karşı size yeterli. O size kifayet eder. Eğer Araplar içerisinde galip gelirse, onun mülkü sizin de mülkünüz. Yani onun sahip olacağına siz de sahip olacaksınız. Ve onun izzeti, gücü sizin gücünüz, izzetiniz. Ve sizler, insanların diyor o zaman, en mutlular olacaksınız. ve o kadar etkileniyor yani. Bunları söylüyor. Diyorlar ki, Kureyş'in ileri gelenleri, Ey Ebu Velid, seni bu adam diliyle sihirlemiş, büyülemiş diyorlar. Yani. Diyor ki, bu benim görüşüm. Mutlular. Ebu Velid, Ötme diyor ki bu benim görüşüm. Beni bırakın. Diyor. Evet. Şimdi bu merhalede kardeşlerim bu aşamada <gülüyor> yani cehri açıktan davetin yapıldığı aşamada bir takım özellikler öne çıkıyor, göze çarpıyor. Onlardan birincisi başlıklar halinde sunacak olursak birincisi, vahiy, yani Allah'tan gelen vahiy ve kesin hüccet, kesin delil, Allah'a ait olan kesin delil ile karşı çıkmak, karşı koyun. Müşriklere karşı. Şimdi hac mevsimi yaklaştığında, geldiğinde, Kureyş'in adeta paçaları tutuşuyor. Acaba biz gelen araba, yani hac için gelen bu millete İnsanlara ne diyeceğiz? Yani bu Muhammed'in işi hakkında, yaptığı işleri hakkında nasıl yani bahsedeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne gibi bir mazeret sunacağız diyorlar. Ve içlerindeki Velid bin Mughire adındaki adama gidiyorlar. Bu adam da Velid bin Mughire, Fasih Arapça konuşan, yani çok böyle, Belih Arapça konuşan, şiiri bilen, ondan sonra... Arap dilini, lisanını çok iyi bilen birisi. Ona geliyorlar ve durumu arz ediyorlar. Yani belki o kendilerine bir çıkış yolu bulur veyahut da sorunlarına bir çözüm bulur diye onunla konuşuyorlar. Bu kısa Behakide ve Hakim'de şöyle anlatılıyor. Velid bin Mughire bu adam da yine aynen utbe gibi Ali'ye ve vesselam geliyor. Ali'ye ve vesselam da ona Kur'an ayetlerini okuyor. Adamın kalbi yumuşuyor ondan. Kalbi yumuşuyor. Böyle bir hali yani adamın kalbinin yumuşaması yani çok değer verdikleri bir adam bu. Ebu Cehil'e ulaşınca Ebu Cehil hemen bu Velid bin e, Muhire'ye gidiyor. Diyor ki eğer diyor sen istersen sana yani mal toplarız diyor. Halbuki bu adam Kureyş'in içerisinde en zenginlerden birisi. Allah Azze ve Celle ona e, mal vermiş. Mal desteklemiş. Biraz sonra şimdi ayetlerde onun e, şeyi kastedilecek. Yani onun konumu, onun yaşantısı kastedilecek. Diyor ki Ebu Cehil yani... Sen bir daha git, Muhammed'e bir daha git. Senin için mal toplarız, ondan sonra şey yaparız e, vesaire. Onunla konuşuyor. Ve diyor ki, Ebu Cehil, senin diyor, hani daha önce e, Kur'an okunduğunda kalbi yumuşadı ya, senin diyor bu Kureyş'e, bu, bu kavme diyor, Muhammed'i inkar ettiğin haberi ulaşsın yeter ki diyor. Bu haber ulaşsın. Sen yeter ki onunla konuş diyor. Ve e, Velid bin de diyor ki Ebu Cehile, peki ben ne söyleyeyim diyor. Ben ne söyleyebilirim ki diyor. Ben diyor e, sizin aranızda şiiri en iyi bilen hem de değişik vezinlerde diyor şiiri kasideyi. Ondan sonra ve benzeri böyle e, yani şiir adına güzel konuşma adına ne varsa yahut da cinnilerin e, şiirlerini en iyi bilen birisiyim. Yani bunlar nasıl olduğunu en iyi ben bilirim. Lakin diyor bu okunan Kur'an hiçbirine benzemiyor. Yani bu Muhammed'in söylediği şey hiçbir şeye benzemiyor. diyor Vallahi diyor o Kur'an'da okunan şeylerde bir tatlılık, ayrı bir güzellik var diyor. Yani üste olan ya en üst seviyede böyle bir e, meyve verici. Aşağıdaki olan şeylere karşı da bol yağmur yağdırıcı. O en üst seviyede ve hiçbir şey onun üzerine çıkamayacak durumda diyor. Yani böyle bir özelliğe sahiptir diyor. Ve onun aşağısındaki her şeyi de kırıp bitirmiştir diyor. Kadar yani e, özelliğe sahip bir kelamdır. Onun üstünde hiçbir şey olamayın diyor. Bunları idrak ediyor. Diyor ki bu cehil. Sana diyor senin topluluğun, kavmin yani Kureyş razı olmayacaktır. Senden hoş, hoşlanmayacaktır hatta diyor onun hakkında yani Muhammed hakkında ve getirdiği şeyler hakkında konuşuncaya kadar alef de konuşuncaya kadar diyor. Sonra <gülüyor> diyor ki bu velit bin oğlum. E, bana musabih. Düşünüyor, taşınıyor. Düşünmeye başlıyor. Diyor, sonra da diyor ki in illa sihr yu'zar. Kur'an'ın haber veriyor. Düşünüp Diyor ki bu ancak nakledilen, öğretilen bir sihirdir diyor. Kur'an hakkında böyle konuşmaya başlıyor. Yani hakikati aslında gördükten sonra tam köşeden dönüyor. Subhanallah. İşte şu ayetler iniyor. Bu adam hakkında. Müfessirler bu adam hakkında diyorlar. Müddessir suresinin ayetleri. Derni ve men vahida. Bu tek olarak yarattığımız kimseyi bana bırak adam tekmiş. Yani doğduğunda tek. Başka yok kardeşim. Tek olarak, tek başına yarattığımız kimseyi bana bırak. Ve cealtü lehum malen memduda. Ona böyle bol bol mal verdik. Ve benine şuhuda. Şahit olunan gözü önünde oğullar verdik. On tane kadar oğlu olmuş bu. Rivayetlere göre bin dinar kadar malı bir başka rivayete göre de 4000 dinar kadar müfessirlerin, mücahidin e, ve diğerlerin söylediğine göre böyle malı var. Allah azze ve celle bundan bahsediyor diyorlar. Ve mehhettu lehu temhida. Onun için yaşantıyı böyle yani kolay yap. Yaydıkça yaydık mal ve evlat yönüyle. Summe yatma in azid, thumme yatma en azid. Sonra o daha da fazlasını tamah eder. Daha fazlasını ister. Kalla innehu kâneli âyâtine anida Hayır. Muhakkak ki o ayetlerimize karşı inatçıdır Sevur Se'urhikuhu sa'ûda. Onu sarp bir yokuşa sürüyor. Diyor. Bu sarp yokuş hakkında müfessirler diyorlar ki cehennemde bir dağın adıdır. Oraya çıkan geri bitkin, yorgun bir vaziyette geri döner diyor. Subhanallah. Ve o tefekkür etti, düşündü ve takdir etti. Yani ölçtü. Şimdi önce etkileniyor. Sonra e, bu Ebu Cehil ona telkinde bulununca, kavmin senden razı olmuyor falan deyince, bu düşünmeye başlıyor. Sonra ölçüyor, takdir ediyor. Kur'an hakkında ileri geri konuşmaya başlıyor. <gülüyor> Kahrolası. Nasıl da takdir etti, ölçtü. ثُمَّ قُتُلَ كَيْفَ قَدَّ Sonra tekrar kahrolsun. Nasıl da ölçtü diyor. ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر Sonra baktı, sonra yüzünü eşitti ve kaşlarını çattı diyor. ثُمَّ اَدْبَرَ بَسْتَقْبَر Sonra arkasını döndü ve büyüklendi. Şeytan onun omuzlarına bindi, arkasını dönüp büyüklendi diyor. Fakale اِنْ هَادَا illa سِحْرُ يُعْتَ اِنْ هَادَا illa سِحْرُ يُعْتَ Dedi ki bu Kur'an ancak nakledilen bir sihir. Belki de bu en kolay söylenecek bir şey. Yani atılacak iftiraların en kolayı veyahut da en geçerlisi onlarca. Şair sözü değil, ondan sonra kahin sözü değil, sihir de değil ama önceden gelen, öğretilen, nakledilen bir sihirli. İşte böyle takdir ediyor bu adam in haza illa qawl al bashar fanzak bir beşer söz. yani ilah bir söz olamaz diyor <gülüyor> se onu sakara atacağız evet. yani cehenneme atacağız ve ma'dara kema saqar <gülüyor> saqar nedirsen bilir misin la tubqiuhi velatazat ne bırakır ne terk eder lavahatul lil bashar yani ölü olarak bırakmaz şey diri olarak bırakmaz öldürür ama tekrar Allah Azze ve Celle'nin şeysiyle, e, dilemesiyle o cehennemdekiler tekrar dirilecek, tekrar azap görecekler, yanacaklar. لَوَّهَةٌ beşer, Yani beşerin böyle yüzünü kavurucudur. اَلَيْهَا ata عَشَارِ Onun üzerinde on dokuz vardır. Yani on dokuz melekler kastediliyor. İlâ bu şekilde Müddessur Suresi devam ediyor. İşte bu suredeki ayetler ve kastedilen adam Velid bin Mughira. Böyle bir adamdan bahsediliyor. Allah Azze ve Celle bu hakkı, hakikati görüp ondan sonra zıddına ve karşısına geçen kimse hakkında böyle bir tehditte bulunuyor. Onu diyor Seuslihi Sakar. Sakar'a atacağız. Sakar ise cehennem kapılarından bir kapı. Cehennemin kaç tane kapısı var? 7 kapısı var. Sekiz. Cennetin 8 kapısı var. Cehennemin kapıları Hicir suresinde geliyor. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ Onun 7 kapısı var diyor. Cennetin ise 8 kapısı var, o da hadiste geliyor. Bu sakar diyor, e, cehennemin kapılarından bir kapı. Evet, yani bu adam bu davranışıyla Allah Azze ve Celle'nin bu tehdidini, cehennemle e, alakalı bu tehdidini hak etmiş oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir e, nokta var. Bu ve benzeri adamlar ayette geldiği üzere malları var, çocukları var. Ondan sonra her türlü bilgiye sahip. Çok iyi konuşuyorlar. Kavminin arasında nüfus sahibi, etki sahibi, şöhret sahibi. Herkes ona bakıyor. Onun ağzına bakıyor bizim tabirimizle. Zengin kimseler. Zengin kimselerden bir tanesi. Ama arkasını çevirdiğinde, büyüklendiğinde, hak davete kulak vermediğinde onun yerinin cehennem olduğu anlatılıyor. İşte kafirlerin konumu da budur. Kafir olan, yani zengin olan, şöhret sahibi olan, makam sahibi olan, konuşma özelliği olan kimseler, neticede bunu sakara gidecekler. Aynen Velid bin Muhire'nin Gittiği gibi. Subhanallah. Yani hiçbir şekilde bu kafirlerin mal yönüyle, evlat yönüyle, şöhret yönüyle, güç ve kuvvet yönüyle önde olması bizi aldatmamalı. Evet, öne çıkan ikinci bir mesele, ezalara sabretmek, sıkıntılara sabretmek. Evet, iman önce kişi iman ediyor, ilim öğreniyor arkasından iman ediyor. Sonra davet ediyor. Arkasından da bu davetin neticesinde gelen ezalara sabredecek. Sıkıntılara sabrediyor. Evet, bu merhalede kardeşler müşrikler iyice öfkelerini artırmışlardı ve güçlerinin tamamı ile yani böyle tuzak kurarak, ondan sonra işkence ederek sıkıştırarak bu daveti yok etmeye çalışıyorum. Ama Ali İsla ve bundan asla vazgeçmiyor. Tirmizi'de de gelen bir hadiste, sahih bir hadiste diyor ki, eee Rabia bin Abbad radıyallahu an Ali İsla hat ve e, adlı çarşıda, panayırda şöyle derken duydum, işittim diyor, gördüm diyor daha doğrusu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Yani o dönemde Ali İsla davetine devam ediyor. Ara vermeyin. Hiç ara vermeksizin. Bir başka rivayette kurtulacaksınız. Yani la ilahe illallah deyin, kurtulacaksınız. Araba malik olacaksınız. Yani siz üstün olan kimselerden olacaksınız. Ve acem, arabın dışındaki kimseler de size boyun eğecekler. Öldüğünüz zaman ise cennete elde edeceksiniz. Diyor. Ebu Cehil, bir rivayette Ebu Cehil diyor ki, geliyor, Aleyhissalatü Vesselam bu sözlerine karşılık ona itaat etmeyin. O sabidir. Ve yalancıdır. Çok yalan söylüyor. Yani sabi, deli kimsedir. Ona itaat etmeyin. Böyle bir mücadeleyle geçiyor Aleyhissalatü Vesselam'ın hayatı. Ebu Leheb ise biliyorsunuz Aleyhissalatü Vesselam'ın amcalarından biri. Aleyhissalatü Vesselam'ın iki kızı Ummu Gülsüm ve Rukiye Ebu Cehil'in Utbe ve Uteybe adındaki iki oğluyla evli. Ebu Cehil hemen oğullarına a.s. kızlarını boşamalarını emrediyor. Boşattırıyor. Bunda da e, karısı Ümmü Cemil'den etkileniyor. Bu kadın çok edepsiz, ahlaksız, ağzı bozuk. E, ne kadar terbiyesiz şeyse varsa, terbiye. Sizlik varsa bundan toplanmış bir kadın. Bundan etkileniyor. Bu kadın aynı zamanda Ebu Sufyan'ın kız kardeşi. Ebu Sufyan'ın kız kardeşi. Evet. Aleyhissalatu vesselama elinden geleni arkasına koymuyor. Onun dini hususunda, kendisi hususunda özellikle. En yani özellikle geçerken, yoldan geçerken böyle yola dikenler döşüyor vesaire. Şiirler, hicivler. Onun hakkında söylüyor. Dilini iyice böyle e, biliyor yani açıkçası. Ebu Yala'nın müsnedinde rivayet edilen bir hadiste, Hasen derecesinde, Tebbet yeda ebi leheb, ayet kerimesi, yani Ebu Leheb'in eli kurusun, kurudu da, kahrolsun, oldu da, şeklindeki ayet geldiği zaman bu Um Cemil, Ebu Leheb'in karısı şiir söylemeye başlıyor. Aleyhissalatu vesselamun aleyhine diyor ki müzemmemun ebeyna yerilmiştir. Kim kastediliyor Aleyhissalatu vesselam. Yani o yerilmiştir, hakir görülmüştür. Biz ondan geri durduk. Ve dinihu aleyhine ve dinine karşı da biz böyle nefretle Uzaklaştık dininden. Ve emrehu asayna. Onun emrine isyan ettik. Diye böyle şiirler söylüyor. Aslında bu yani tam kafiyeli bir şiir. Ehli söylediği zaman yani insanları böyle kulağa hoş geldiği için etkiliyor. O zamanlar şiir ayyukta. Onun için Kur'an'a Kur'an'ın sözlerine, Kur'an'ın veznine karşı yani şaşırıp kalıyorlar. Hayret ediyorlar. O dönemde çünkü bunlar çok geçerli. Yine bir rivayette bu Ümmü Cemil, Ebu Leheb'in karısı, eline bir şey dolduruyor böyle, taş ve aleyhissalâtu üzerine atmak istiyor. Lakin geldiği zaman göremiyor. Ebu Bekir ve e, Aleyhisselatü Vesselam yan yana olduğu halde Allah Azze ve Celle onu görünmez hale getiriyor. Subhanallah. Ve orada başlıyor. E Ebu Bekir nerede senin bu arkadaşın? diyor. Ve bu şiirleri söylüyor. Zemen, o yerilmiştir. Biz ona isyan ediyoruz. Diye ile ahir şiirleri devam ettiriyor. Ebu Bekir de Ebu Bekir radıyallahu anh ta, Hayır diyor. Bu binanın, yani Kabe'nin, o kastediyor Allah alem. Rabbine yemin olsun ki diyor, onun konuştuğu ne bir şiirdir ne de bir saçmalık. Onun sözlerinde bir saçmalık yoktur diyor. Ümmü Cemil de sen onu tasdik mi ediyorsun diyor. Evet. Aleyhissalâtu vesselâm işte Kureyş'in, hem bu Ümmü Cemil'in hem de diğerlerinin bu sözlerinden dolayı, e Onların bu şekilde yer, yermeyi ifade eden, hiciv ifade eden sözlerine e, sevinir mi? Çünkü isminin karşısında bunu söylüyorlar. Yani kendi isminin manası Muhammed övülmüş, onlar da tam tersini yerilmiş diyorlar. Öyle olduğunu bildiği için buna seviniyor. Diyor ki bir hadisinde, Ebu Hureyre'den gelen Buhari'deki bir hadiste, e, Kureyş'in diyor, beni lanetlediğini ve bana karşı kötü sözler söylediğini tanettiğini görmüyor musunuz? <gülüyor> Hiç yani buna şaşırmıyor musunuz? Allah Azze ve Celle e, nasıl diyor onları diyor bundan diyor uzaklaştırdı. Onlar bana yerilmiş diye söylüyorlar e, böyle yerilmiş diye lanet ediyorlar diyor ben ise Muhammed'im. Allah Azze ve Celle onların bu yergilerini, bu hicirlerini yani benden uzaklaştırdı diyor. Buna hayret etmiyor musunuz? Ben Muhammed'im. Yani övülmüş bir kimseyim. Diyor. Evet. Ebu Leheb'in evi kardeşim kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın evine yakın. Yani Aleyhisselatü Vesselam'la komşular. Aynı zamanda akraba. Birinci dereceden akrabası. Lakin buna rağmen ne komşuluğundan ne de akrabalığından akrabalığından hiçbir hayır yok. Devamlı ve Vesselam'a sıkıntı veriyor, eziyet ediyor. Sırf bu Hakk'a olan köylüğünden, kibirinden vesairesinden dolayı. Evet. Hatta sadece o değil, bu Leheb'le beraber diğer komşular da Aleyhisselatü Vesselam'a sıkıntı veriyorlar. Devamlı eziyet ediyorlar. Onlardan bir tanesi mesela, komşularından birisi namaz kılarken... Böyle koyunun e, iç organlarını Ali Saidî Vesselam üzerine atıyorlar. Bazen Ali Saidî Vesselam bu bu tür şeylere karşı örtü alarak, örtü alarak böyle e, <gülüyor> setir alarak o şekilde namazını eda edermiş. Bu böyle ezi eziyetler görüyor. Evet. Üçüncüsü kardeşler bu merhalede Allah Azze ve Celle'ye dua ile yönelmek. E, dua mümin kimselerin, Müslüman kimselerin hayatında en önemli, en etkileyici silahlardan birisidir. Aleyhissalatü Vesselam dualarını ümmetine öğretiyor. Biliyorsunuz dua kitapları, hadis kitaplarındaki dua bölümleri çok meşhurdur. Çünkü dua en önemli silah, en öldürücü silahlardan biridir. Neden? Şimdi birazdan anlatacağım olay buna birebir şahitlik ediyor. Bir ara Aleyhisselatü Vesselam yine Kabe'de namaz kılarken, Kureyş'te krem, böyle meclisindeyken Ebu Cehil ashabıyla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte diyor ki, kim diyor, şu falancanın diyor meczerine yani hayvan kestiği mezrasına yahut mezbahanesine gider. Ve oradaki diyor pislikleri, hayvanlar pisliğini, kanını, leşini, eşini, ondan sonra iç organlarını, karnını diyor getirir ve sonra gözetler. Ondan sonra da diyor Muhammed diyor secde ettiği zaman iki küreğinin arasına kim koyar? Kureyş'in en azgınlarından birisi. Ayağa kalkıyor. Ukbe ibn-i Ebi Muayyid adında birisi. Bu halinde ettiğine göre... Bu adam gidiyor <gülüyor> ve e, bu şeyleri alıp geliyor. İslami secde ettiği zaman tam iki küreklerinin arasına koyuyorsun. Sübhanallah. Bu hayvanların pisliklerini. Kureyşliler böyle gülmükten kırılıyorlar. Birbirlerine yaslanıyorlar adeta. Zevkten dört köşe oluyorlar. Sübhanallah. Birisi Fatıma'ya. Yani e, Cüveyriye hastalığıymuş bununla. Cüveyriye'ye hemen gidiyor, haber veriyor. E, o da koşarak geliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tecde esnasında o üzerine atılan pislikleri temizliyor. Allahu Ekber. Ve o kureyşlilere söylemeye, onlara hakkında bir şeyler söylemeye başlıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam sesini yükselterek öyle bir dua ediyor ki Allahu. Akbar. Duasını üç defa tekrar ediyor. Duada ısrarcı olmak, üç defa tekrar etmek, gönülden söylemek çok önemli biliyor musunuz? Dua adabını yerine getirelim. Esraatü ve Canı yanmış. Üç defa tekrar ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allahümme aleyke bi kureyş. Ey Allah'ım! Kureyş'i sana havale ediyorum diyor. aleyke bi kureyş. aleyke bi kureyş. aleyke bi kureyş. Ey Allah'ım! Kureyş'i sana havale ediyorum biz de Allahümme aleyke bi esed ve cunudihi. Ey Allah'ım Esed ve cunud askerlerini sana havale ediyoruz. Sen en iyisini bilir. Böyle e, dua ediyor. Arkasından da tek tek isimleri sayıyor. <gülüyor> Ey Allah'ım diyor. Falancayı. Kimi? Amr bin Hişamı. Utbe bin Rabiyyayı. Ondan sonra Şeybe bin Rabiyyayı. Velid bin Utbeyi. Ümeyye bin Halepi. Ukbe bin Ebi Muayit'i. Ve Umar bin Velid'in sana havale ediyorum, diyor. Allah'a Diyor ki onları diyor Abdullah Vallahi diyor Bedir günü böyle baygın diyor bir vaziyette yere düşmüş ölmüş bir vaziyette gördüm. Onlar diyor Bedir kuyularına doğru böyle çekilip, çekiliyorlardı diyor. Bunların hepsi böyle biçilmiş bir Sanki ekin gibi oluyorlar. Hepsi yere yıkılıyorlar Bedir'de. ve Vesselam'ın duasına bak. Evet. Yani dua çok önemli. Burada Aleyhisselatü Vesselam beddua ediyor. Aynı zamanda hatırlatırım, babanın evladına olan bedduası da tutar. Bundan sakınmaklar. Baba evladına beddua etmemeli. Hep dua etmeli. Öyle bir zaman vardır ki diyor hadislerde, o zamana denk gelir Rahman, o duayı kabul edebilir. Yani kötü bir dua edersin, beddua edersin o anda tutabilir. Duanın gücü çok önemli. Bunu iyi kavramak gerekiyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam, dua hu el-ibade, dua ibadetin ta kendisidir diyor. Aleyhissalatü vesselam bu duasıyla onlar, hepsi de yılda bir oluyorlar. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim, Hakk'a imtisalde, Hakk'a boyun eğmede meydan okumak. Yani Allah'ın dinine sahip çıkarken yeri geldiği zaman meydan okumak. Aleyhisselatü yani Vesselam bu merhalede ümmetine e, dinleriyle izzetli olmalarını, güçlü olmalarını, yani eziklik hissetmemelerini, Rablerine bağlanmalarıyla böyle izzetli, güçlü olmalarını öğretiyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeyleri tazim etmelerini istiyor. Bunu öğretiyor. Allah Azze ve Celle neyden hoşlanıyor? Onu tazim et, ediyor. Neyden hoşlanır? İbadetten. Sadece sadece kendisine duadan. Sadece kendisine kurbandan. Sadece ve sadece kendisine yönelip yardım beklemeden. ummadan Ve bir sürü ibadet. Bunun gibi şeyde. Velevkü müşrikler bunu Kerim güselam hoşlan masalar ve kıssalar da Aleyhissalatu vesselam işte bunu bunu ümmetine öğretiyor. Yani insan dininin izzetli olduğunu, güçlü olduğunu, dolayısıyla kendisinin de güçlü olduğunu, üstün olduğunu bilmeli. Bu konuda Rabbisiyle bağını kontrol etmeli. Yine Aleyhissalatu vesselamı o dönemde Allah azze ve celle öyle bir yardım gönderiyor ki belki bir bağınız okumuştur bu kısaltı. Bu Ebu Cehil Ebu Şeyh'in ee, müslim rivayetinde Buhari rivayetindese Ebu Cehil diyor ki ee, biliyor musunuz diyor yani sizin aranızda diyor Muhammed diyor. başını böyle yere, toprağa buluyor mu diyor? Yani secde edip etmediğini aslında Soruyor. Yani kendisi de biliyor da bunu. Başını diyor hiç toprağa buladığını biliyor musunuz? Görüyor musunuz diyor. Onlar da evet diyorlar. Biliyoruz diyorlar. Bu cehil diyor ki Lata ve Uzdaya yemin ederim diyor. Eğer diyor ben onu görürsem böyle yaparken ben de diyor omzuna şeyine boynuna diyor ayağımı basacağım ve onun başını diyor toprağa bulayacağım diyor. Bunu yere sürteceğim demek istiyor yani. Bu kadar büyük, büyüklenip kibirleniyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a bu hal üzereyken geliyor. Tam ayağını basacak, Aleyhisselatü Vesselam'ın boynunun üzerine basacak. Böyle bir niyeti var. Birden sıçrayıp aniden uzaklaşıyor. <gülüyor> Arka üzerine gidiyor ve eliyle de böyle korunarak kaçıp gidiyor. Diyorlar ki ne oldu sana Ebu Cehil? Vallahi diyor, Vallahi benimle diyor, onun arasında bir hendek vardı, bir çukur vardı diyor. Ateşten böyle korkunç bir çukur ve kanatlar vardı diyor. Bunu gördüm diyor. Subhanallah. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer diyor yaklaşmış olsaydı melekler onu kanatlarıyla parça parça yapacaklardı diyor. Subhanallah. İşte burada. Allah azze ve celle'nin şu ayeti ortaya çıkıyor. Vallahu ya'simuka minan nas. Allah seni insanlardan koruyacak diyor. Hem hayatında hem de ölümünden sonra korumuştum. Bu ayet geliyor. Vallahu ya'simuka minan nas. Maalesef. Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor. Bu hadisenin yani Ebu Cehil'in bu işi yapmaya kalkışmasının neticesinde korkup kaçmasının neticesinde şu ayetler iniyor. Bunu da verip bitiriyorum inşallah. İkra suresinin ayetleri. Bu ayetler de bu adam hakkında, Ebu Cehil hakkında geliyor. Kella innel insane layadga. Hayır. Muhakkak ki insan elbette haddi aşmıştır, tuyan etmiştir. Erraahu musta Kendisini müstahni görür. Kendisini uzak görür. اِنَّ اِلٰى Rabbika rujaa Muhakkak ki sen Rabbine döneceksin, ona gideceksin. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبِدًا اِذَا salla Namaz kıldığı zaman bir kulu nehyedini, yani bir kula engel olanı gördün mü? Aleyhissalatü vesselam namaz kılarken onun da engel olmaya çalışması, o kastediliyor. اَرَاَيْتَ <gülüyor> اِنْكَانَ عَلَى huda ya o adam hidayet üzere ise. Ev emre bitakva yahutta takvayı Allah'tan sakınmayı emrediyorsa. Böyle ise de mi? Yani sen buna engel olmaya kalkıyorsun. E ve, ve sen yalanlayıp arkasını dönüp giden yüz çeviren kimseyi gördün mü? Bununla kastedilen Ebu Cehil işte. Elem ya'lem bi anne Allah yara? Bilmedi mi ki? Allah onu görüyor, yani onun ve yapmaya çalıştığı şeyi görüyor. Kelle illem yentehi, le nesfan bin Eğer bundan vazgeçmezse, bu yapacağı işten onu diyor, perşeminden, şu anından yakalarız. Nasiyetin, kadibetin, nasiyetin, kadibetin xatiye. Çok günahkar, çok yalancı kimseyi perşeminden alırız. Felie de diye, o etrafını. Meclisini, ahbaplarını çağırır. Sened-i Biz de zabanileri çağıracağız. Kim zabaniler? Kim? Cehennemin bekçileri melekler. Korkunç melekler. Biz de onu çağıracağız. Kalla la tutay. Hayır. Ona itaat etme. Evet. Allah Azze ve Celle böyle işte. Resulü aleyhissalatü vesselam'ı koruyor. Muhafaza ediyor. Ebu Cehil hakkında da bu ayetler geliyor. Bir başka rivayette kısaca <gülüyor> Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın eskılarken Ebu Cehil geliyor. Ben seni bundan nehyetmeyecek miyim? Seni bundan uzaklaştırmayacağım diye söylediğinde Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıkıyor ve ona ağır sözler söylüyor, onu azarlıyor. Ebu Cehil de diyor ki senin diyor dostların, ahbabın, meclisin yani benden daha fazla değildir diyor. Arkasından da bu ayetler geliyor diyor. فَلْيَدُوا نَا دِيَا سَنَدُوا زَبَانِيَ O diyor meclisini yani o öğündüğü arka çıkacak. Kureyş'in o müşrik kimselerini, ahbaplarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Bunun hakkında İbni Abbas Kur'an'ın tercümanı diyor ki eğer diyor o diyor Aleyhisselatü Vesselam'a karşı meclisini, ahbabını, dostlarını çağırsaydı Allah'ın zebanileri onları alıp kapıp kaçacaktı diyor. Subhanallah. Hem de o hal üzereyken. Din bu kadar aziz ve güçlü. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeye rağmen eziyetlere sabretmiş, katlanmış bir insan. Bizim için onda çok büyük ve güzel örnekler var. Allah Azze ve Celle bizde bir sıkıntıya duçar olduğumuz zaman, dinimiz hususunda özellikle, dünyamız hususunda da yine, bu eziyetlere, sıkıntılara, belalara, musibetlere sabretmeyi, ayaklarımızın sabit olup Allah'a kavuşuncaya kadar hiç taviz vermemeyi nasip etsin. Böyle samimi Müslümanlardan yapsın. Yani.